Elhamdülillahi Rabbil Alemine hamden kesiren, tayyiben, mübareken fihi ala kulli halin ve fihi kulli hiyin. ve vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Senedina ve mededina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Ama Ba'd. ve muhterem kardeşlerim. Ebu Abdirrahman es süleyminin rahmetullahi aleyh meşhur ve kıymetli tabakat Sufiye isimli kitabını okuyoruz. Bu kitapta Ebu Hafs Haddad En-Nisaburi'nin hayatını okumakla geçen haftalar devam etmiştik. 121. sayfanın 25. paragrafıyla şimdi geriye kalan kısma devam edeceğiz. Bu mübarek şahısların hayatını ve sözlerini anlatan kaynak kitap yani ana eser menba mahiyetinde ve güzel bir baskısı yapılmış, çok güzel dipnotlar konulmuş, çok güzel bir baskı. Bu kitabı okuyup çok şeyler öğreniyoruz. Tasavvufun gerçeği aslı, esası ve gerçek mutasavvufların bu konudaki pırıl pırıl sözleriyle ilgili çok kıymetli malumat okumaktayız. Bu kitabın vahislerini okumaya geçmeden önce, evvela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhuna bizlerden bir hediye olsun diye. Sonra onun mübarek alinin, ashabının, etbaının, ahbabının, ezbacının, evladının, zübiyetinin Sadat ve Meşahit-i ruf Ebu Ali-i hocamız Muhammed Zahid-i kadar Yüzeran eylemiş olan cümle Evliya Allah Müşüt Kamil Büyüklerimizin, Pirlerimizin ruhları için. Bu kitapta ismi geçen şahısların bu kitabı yazan Ebu Abdirrahman Es-Sülemin'in ruhu için. Uzaktan yakından bu güzel kitabın okunmasını takibe gelen siz değerli... Kadirşinas kardeşlerinin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin, yakınlarının, geçmişlerinin ruhları için. Bu, bir, bu beldelerde, bu diyarlarda yaşamış gelmiş geçmiş olan Enbiyaullah, Evliyaullah ve Salihlerin bu beldeleri fetheden Fatih Sultan Muhammed Han ve sahil şehirleri fethetmiş olan Fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhları için, cümle hayır hasena sahiplerinin ruhları için ve şu caminin yapılmasına az çok efendim bağışı, katkısı, emeği, hizmeti geçmiş olanların içinde vazife görenlerin kendilerinin geçmişlerinin ruhları için bizim de dünya ve ahiret, saadet ve selamete ne ermemiz için bir fatiha, üç ihlal okuyalım okuyup benim de de hediye edelim, öyle başlayalım, buyurun bu Hafsı Haddad hazretlerine sorulmuş. Kale Resul ile Aydan. Yani Kale dediği efendim e, yukarıdaki rivayet zincirinde e, ismi geçen şansa atıfta bulunuyor. Kale dediği o. O kimmiş? Bakalım ebul Hasan İbni Miksem demiş ki Bağdat'ta ben Ebu Muhammed el Mürteiş'ten işittim. O da diyor ki Ebu Hafs'tan şöyle duydum dediğine göre bu rivayet de demek ki yine Mürteiş'ten el Mürteiş'ten radıyallahu rivayet edilmiş oluyor. Su ile soruldu kime? Tercüme hal sahibi Ebu Hafsı Haddad el Nisaburi Kısaca, kısaca Ebu Hafs hazretlerine soruldu. Menil veliyyü. Menil veliy. Allah'ın sevgili kulu, veli dediğimiz şahıs. Biz çoğunluğu kullanıyoruz. Veli kelimesinin çoğulu evliya. Veli yullah çoğulu evliyallah. Veli kimdir? Allah'ın veli kulu evliyası kimdir diye sormuşlar. Bu Ebu Hafs Hazretlerine. Bunun nasıl büyük bir zat olduğunu geçtiğimiz derslerde okumuştuk. Düşünün tabi bu soru size sorulsa siz ne cevap verirsiniz? Veli deyince ne anlıyorsunuz? Evliya deyince hatırınıza ne geliyor? Nasıl bir tarif yaparsınız? Kendiniz düşünün. Ama nihayet tabi bu sizin kendi bilginizle sınırlı bir söz olacak. Yani siz bir söz söylüyorsunuz ama veya ben bir söz söylüyorum ama bu konuda selahiyetim, bilgim, tahsilim, görgüm neyse o kadar kıymetli bir söz. Bu şahıs bu konunun en selahiyetli şahıs. Hem bunu bilgi olarak bilen insan hem de hal olarak yaşayan insan. Yaşadığı güzel haliyle de herkesin kendisini tanıdığı, deneyip, tecrübe edip, tadıp, bildiği bir mübarek insan. Yani sıradan bir kimse, git veli kimdir diye sor, cevabının kıymeti o kimse kadar olur. O kimse ne kadar kıymetliyse cevabı da o kadar olur. Bazen hiç kıymetsiz de olabilir cevap. Ama sorulan kimse zaten evliya olduğuna, hürsüzden ettiğimiz kimse. Zaten din ilimlerinde çok derinleşmiş bir kimse. Şimdi soruluyor. Nedir evliya demek? Kimdir veli dediğimiz şahıs? Menil veli. Veli kimdir? Fakal cevap veriyor. Şimdi bakın cevap Men uyyide bil keramati ve guyyibe anha. Kaç cümle? Cümle kaç kelimeden ibaret? Men uyyide keramat guyyibe. Dört tane Kelimeyi kullanarak tarif yapmış ama Allah razı olsun o kadar güzel tarif yapmış ki çok beğendim. Ben tabi buraya gelmeden önce her zaman kitabı okuyamıyorum ama bu akşam biraz okudum. Biraz aşağıda ne gelecek, yukarıda ne var biliyorum. Çok hoşuma gitti. Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vasfıdır. Az söz ile çok özlü çok güzel mana söylemek. Efendimiz'e verilmiş bir meziyettir, imtiyazdır. Bir e, güzel vasıftır. Peygamber Efendimiz bana beş şey verildi diyor. Birisi de bu. Yani, ''Utitü cevami'ul cevami'al kelim'' Derli toplu, özlü söz söyleme kabiliyeti de verildi bana. kim efendim bu en yüksek seyyid-ül evveline ahirin kainatın efendisi, eşrefi mahlukat olan da işte bunun gibi olur. Sen akabinde yani tabirler var. Ne zaman olacak? Efeullah'ın hadis-i şeriflerini, sünnet-i seniyesini öğreneceksin, kendini tam ona uydurup hazmedeceksin. İşte o zaman sevgili resul makamına erişebileceksin. Bu da aslında çok güzel bir tarif. Kimin gibi peygamberler gibi tarif. de bir teramat Rekuyi gibi anha. Kerametlerle takviye olunan, teyit olunan, tasdik olunan ama kerametlerini görmeyen kimse. Kerametlerini zihninde tutmayan, kerametlerini malzeme olarak kullanmayan, keramet satmayan, kerametini gizleyen kimse. Evliyanın vasfı nedir? Men o kimsedir ki evliya de teyit olunmuştur, desteklenmiştir efendim tasdik olunmuştur efendim, takviye olunmuştur İnsanlar onun gerçek mübarek bir insan olduğunu bilsinler diye Allah'ın yardımına mazhar kılınmıştır. Neyle? Bil keramet. kerametler ile keramet gösterir sözü keramettir, bakışı keramettir Oturuşu kalkışı keramettir Her hali keramettir Bizim Bakanlık yapmış bir arkadaşımız Kendisi anlatıyor ve sar adresini versem gidip Sizde görüşürsünüz Meksika'da diyor uçağa bindim Uçak düşecekti neredeyse Öyle başladı sandım. Ben de diyor Ölümü düşündüm ...Türkiye'ye gelmiş Meksika'dan, Amerika'dan Türkiye'ye gelmiş... ...hocamızı ziyarete gitmiş, elini öpmüş... ...uçak da baya korkuttu değil demiş hocamız... ...ta hiçbir şey anlatmadı... ...yani Meksika'da olan bir olay... ...kimseye bir şey söylemedi, kendisi haberle beraber kendisi geliyor... ...baya demiş korkuttu değil mi uçak... Evet. ...keramet gösteriyor, yani onun halini biliyor o uçaktayken kendisine rabıta yaptığını kendisiyle irtibatlandığının farkında onu biliyor. Efendim, Allahu halen belki uçak batı, düşecekken düşmesinde belki Allah'ın lütfuyla engellemiştir. O da bir keramet. yani Belki öyle de engellemiştir. Ha, tamam, işte böyle olur. Sözü, özü, işi, hali, ahlakı her şeyi fevkalade böyle dikkat ettiğimiz zaman İnsan dikkat ettiği zaman anlar. Hocamıza bir kardeşimiz gelmiş annesiyle beraber ama yolda yemek yemişler, sarımsaklı yemek yemişler. Şimdi eyvah, hocamızı da ziyaret etmek istiyorlar. Üstelik de başka bir şeyhe bağlı insanlar. Başka bir şeyhe bağlı ama bizim hocamızda ziyarete geliyorlar. Korka korka gelmişler içeriye. Hocamızın oturduğu salona Girmişler, şöyle salon uzun, kapıya yakın durmak istiyorlar ki yaklaştıkları zaman ağızlarındaki sarımsak kokusu hocamızı rahatsız eder diye düşünüyorlar. Uzak durmaya çalışıyorlar. Kapıdan girer girmez, selamünaleyküm hocam derken şöyle uzak duralım derken, gelin gelin demiş, bakın demiş elinde kitap fazla sarımsağın faziletlerinden biraz okuyayım demiş. Ne kadar şifalıymış, ne kadar tansiyonu düşürüyormuş, efendim, vesaire vesaire. Eh, i̇şte misal olsun diye söylüyoruz. Yani bunlar hocamız da vefat etti, geldi, göçtü, gitti. Ama hocamızın hayatında tanıyan insanlar var. Ben burada biliyorum. Hocamız hiç keramet turuşluk yapmadı, keramet satmadı. Öyle büyüklük taslamadı. Ve daima çok mütevazi bir durumda oturdu, kalktı, konuştu. Sen aciz naciz kardeşiniz dedi, efendim ben günahkar dedi kendisinden bahsederken. şey i̇şte, yapamıyoruz dedi, olmuyor dedi, nerede o eski büyüklerin halleri dedi, biz maalesef dedi vesaire dedi. Her hali tevazu gören de der ki ya, aman işte bir köy hocası be gelmiş efendim burada imanlık yapıyor. Kimisi sakalına çatar, kimisi göbeğine çatar, kimisi boyuna çatar, kimisi sözüne çatar, kimisi telaffuzuna çatar. Kimisi orasını hor görür, kimisi şurasını hor görür. Halvete girmiş, halvetten çıkmış, 40 gün terbiye görmüş adam. Halvete girmiş, çıkmış, diyor ki hocamızın çok kerametlerini gördüm. Halvet'ten yanındaki arkadaşıyla çıkmış, hocamızın şeyine doğru geliyorlar, parçadan. Yan taraf parça, sol taraf böyle koridor. Kapıya gelecekler. Demiş ki yanındaki arkadaşına bak demiş, şimdi biz daha kapıyı çalmadan kapı açılacak demiş. Oradan koridordan yürümüşler, kapıya gelince trak, kapı açılmış. E böyle kerametlerinin olduğunu biliyor. Ama birisiyle konuşurken demiş ki, hocamız iyidir, hoştur, evliyadır ama siyasetten anlamaz. Sen halt etmişsin sen şimdi. Yani işte bu, bu olmadı işte. Yani işte Kimse öyle dedi, kimisi böyle dedi. Yani çeşitli şeyler söylediler ama vefat ettikten sonra tabii her şey daha iyi anlaşıldı. Herkes birbirine ya ben başımdan şöyle bir olay geçmişti. Şöyle bir keranetini görmüştüm, böyle bir keranetini görmüştüm diye ''Vay, vay yüz bin, vay kim, ne nispet yaaardan ayrılmışam, bir kadi şimşad-ı gül ruhsardan ayrılmışam.'' Dediği gibi ahvah ettiler, saçmaş yoldular, kadirini kıymetini bilememişiz dediler, ben de dahil. Kadirini kıymetini bilemedik hocamızın sağlığında, efendim kalktık gittik Ankara'da profesörlük yapacağız diye. Gelmek istedim tabii ben müteatir defalar da hocamız profesör oldu öyle dedi. O da keramet. Ben daha asistanım. Durmayayım Ankara'da geleyim hizmetinizi olayım diyorum. Profesör oldu öyle diyor. Profesör oldum öyle öyle geldim buraya. Keramet evvelden olacağı şey yapıyor. Ne zaman profesör olacağız? Beni profesör yaparlar mı bu sakallar? Mümkün mü? Başörtü sınıfta tutmuyorlar. Sakallı profesör yaparlar mı? E, Allah dilerse yaparlar. E, senatoda, menatoda bir şey demezler mi adama ya? E, derler ama Allah göstermezse görmezler. Benim sakalım vardı profesör olduğum zaman. Doşent olduğum zaman sakalım vardı. Şeyde e, Taktılar bana. Lisan imtihanında taktılar. Ondan sonra mecburen askere gittim. Askerlik vazifemi yapmak için. Mecburen askere gittim. Askerde sakal büyük dümdüz kesiliyor. Yedek subay oldu. Yedek subay iken efendim, doçentlik intihamlarına geldik. Sakal büyük gündüz bizi anlamadılar. İntihamları o zaman geçtik İstanbul'da. Hem yani de Ankara'da olmadı. Kimse bilmedi. Rahat geçtik. Çok yüksek notlar olarak geçtik. Ötekiler de notumuz yüksekti. İtiraz da etmiştik hatta. Geçtik. Yani doçentken öyle geçirdi Allah profesörken böyle geçirdi. Ben asistanken sakal bıraktığım zaman bizim fakültede bir yaşlı öğretim üyesi dedi ki "Tesef ederim sana. Niye? Sen artık dedi, bundan sonra profesör olamazsın. Sakal bıraktın, eşikli oldun. Çelme takarlar seni atanlar profesör olamazsın." Ya yani profesör etmek, etmemek takdir Allah'ın. Yani Allah dileyince oluyor nasıl oluyorsa oluyor ama biz nereden açtık sözü? Hep kendimden bahsettim, beni affedin, affedin kusurum bağışlayın. İnsan böyle hani avcı hikayesi gibi e, kendi bildiği şeyleri söylüyor. Ama profesör ol da öyle gel, profesör ol da öyle gel, profesör ol da öyle. Asistanken geleyim dedim, profesör ol da öyle. Doçentken geleyim artık, almak istemiyorlar beni askerden sonra asker şeye. Efendim, almak istemiyorlar, zorluk çıkartıyorlar, geleyim İstanbul'da durayım, hayır profesör ol da öyle. Kaç sene kaldı? Ne zaman profesör olacaksın? Profesör ol da öyle. Biliyor. Ha, Gelelim Ebu Hafs Hazretlerinin sözüne. Veli kimdir? Kerametlerle tasdik ve takviye olunan ama keramet satmayan insan. Mütevazı. Hocamız nasıldı? Mütevazıydı. Nasıl sanırlardı hocamızı? Bir köylü şahıs sanırlardı. Hocamız biraz da böyle kardeşler falan diye konuşurdu öyle telaffuzu da biraz tatlıydı. Mesela bir sözü var. Onu yazmışlar kartana, beze, duvara asmak için. Arkadaşlık pekey demekle kaimdir. Biz pek iyi deriz. O pekey derdi mesela. İyi. Bu Anadolu telaffuzudur yani. Kardeş derdi. Kardeşlerim derdi. Filer. Tabi o haliyle küçümserlerdi bazıları. Hocamızı küçümserlerdi. Yani bir şeye benzetemezlerdi. Ama Allah yücelte mi bir insanı, Yüz, yücelte mi? Yücelir. Keramet verdi mi, verir. mevki makam verdi mi, verir. Ama o özellikle saklıyordu. Ben biliyorum şimdi, bütün gün beraberiz yan yanayız. Birisi bir konuyu anlatıyor, dinliyor. O gidiyor, başkası geliyor, aynı konuyu anlatıyor. Hayır, aynı merakla dinliyor. Aynı merakla. Ötekisi de hocamızı bilmiyor sanıyor dallandıra ballandıra izah etmeye çalışıyor sabırla dinliyor o da gidiyor ondan sonra bir başkası aynı şeyi anlatıyor ben biliyorum malumu olan şeyler karşı taraf bilmiyor sanmıyor. izah etmeye kalkıyor anlatıyor haçta bir keresinde hocam demişler bu akşam zatı ziyarete <gülüyor> biraz da arkadaşlık olmaz prensibi ya Peki. Biraz sonra bir başka şahıs gelmiş. Hocam, Medine'de şöyle bir mübarek zarf varmış. Ona gidelim bu akşam. Peki. Üçüncü bir şahıs gelmiş. İşte bu akşam, hocam bir gidelim, şöyle yapalım. Sonra da şu var, bu var neyse. Peki. Peki. Üç, üç, Peki dedi. Yanındaki mühendis İhvanımızdan mühendis dayanamamış e hocam demiş şimdi üç yere peki dediniz bu akşam için üç ayrı şahslar sen demiş sonunu seyret demiş bak bakalım sonuna demiş biraz zaman geçmiş birinciden bir haber gelmiş efendim hani filan cezata gidecektik ya e işte o Medine dışındaymış da yokmuş da burada olmuyor tamam üç indi ikiye Ondan sonra biraz sonra bir şey daha gelmiş, haber daha gelmiş. İşte ikinci şöyle de o işte olmuyor da falan. Tamam, tek ihtimalle düştü. Gördünüz mü demiş? Ben demiş, yıllardır size arkadaşlıkta uyumu öğretmeye çalışıyorum. peki iyi demeyi öğretmeye çalışıyorum demiş. Yani birbirinize itiraz etmeyin. Uyumlu, tatlı olun, sevimli olun, kardeş olun. Şimdi bizim gittik bayram için. Bu geçtiğimiz günlerde. Bizim ihvanımız iki gruba ayrılmış. Efendim Hatmi Hacegan'ın başında şu dağı okuyanlar. Ondan sonra bize birisi oradan soru sormuş. Hatmi, Hatmi Hacegan'ı nasıl yapalım hocam? Şöyle şöyle yapın demişiz. Ona göre Hatmi Hacegan yapanlar iki. burada bir değişmiş bir değişme yok. Başına gelen duaların farkından hatunlar birbirlerine tutuşmuşlar, darulmuşlar, gitmemeye gelmemeye, konuşmamaya, toplanmamaya başlamışlar. Peki demeyi öyleyse ne olacak yani? Aynı yolun yolcusu, aynı evin kardeşleri, efendim aynı tekkenin müritleri, ihvanı küçük şeylerden, mühim olmayan şeylerden efendim şeyler çıkartabiliyorlar. İşte hocamız yani ben size peki demeyi öğretmek istiyorum yıllardır demiş. Ama bak üç şeye evet diyor ama iki tanesinin olmayacağını bildiği için bak sen işin sonuna dikkat et diye de söylüyor. Olacağını olmayacağını da biliyor yani. İşte keramet, veli böyledir. Veli Allah'ın de kendisine keramet nasip ettiği kimsedir ama o kerametini gizler, saklar, satmaz. Keramet satmaz, keramet göstermez, söylemez. Belki bizim söylememizi bir de istemiyordur. Allah rahmet eylesin yani. E, biz dayanamıyoruz, seviyoruz, efendim hayret ediyoruz. Bir de insanlar kerameti inkar etmesinler. Evliyayı inkar etmesinler diye söylemek zorunda kalıyoruz. Şimdi kimisi diyor ki olmaz böyle şey. Ya ben de olmaz diyen bir tasilde yetiştim. ...kenin kadar ben de fizik okudum, matematik okudum, enerjinin sakımı kanununu okudum, bilmem... ...efendim, şunu okudum, bunu okudum, sizin saflatalarınızı hep beraber biz de okuduk. Hepsini biliyoruz, felsefeyi de biliyoruz, matematiği de biliyoruz, fizikten de iyi notlar alırdık elhamdülillah... ...kendimizden üstteki sınıfların kitaplarını okurduk, filan. Hepsini biliyoruz ama işte o bilgiyle, sizin gibi o şüpheciliğinizle biz o mübarek şahsalarla karşılaştık da bu gibi şeyleri gözlerimizle gördük, kulaklarımızla duyduk da ondan evet diyoruz. Ondan evliya var. Keramati evliya hak diyoruz. Adam hiç görmemiş, böyle bir topluma girmemiş. Bu akşam baklona geldi. Dergide de yazayım diye düşündüm. Muhterem kardeşlerim, insanın bir ihvan grubu olması ne güzel şeydir. Şu camideki kardeşlerin ihvan olması, kardeş olması, birbirinin yakını olması, evine gidiyoruz, ziyarete geliyor, birbirini seviyor, tanışıyor adıyla, sanıyla. Bir grubu olması insanın çok güzel bir şeydir. Bir insan bir yerde tek başına yaşayamaz. Almanya'ya gidersin, başka bir şehre gidersin, hiç tanıdığın insan yok, çatlarsın, patlarsın. İnsanın grubu olması, sohbet edeceği, dertleşeceği, anlaşacağı, yardımlaşacağı, efendim, sevincini ve acısını paylaşacağı grubu olmasın. Çok büyük bir nimettir. İhvanlık çok büyük bir nimettir. Bir toplumun, bir sosyal grubun mensubu olmak çok güzel bir nimettir. Şimdi bazı bu nimete sahip değil ve ukala. Hem sahip değil, hem dini tahsil görmemiş. Şimdi biz, hocamız bizi sevk etti, ilahiyatta profesör olduk. Ben ne olacaktım kendi kafama kalsaydı? kendi bildiğine varan ya davulcuya varmış ya zurnacıya derler bizim şeyde halk tabiri olarak ben kendi aklıma kalsaydı mühendis olacaktım hem de tayyare mühendisi olacaktım isteğim oydu sorarlardı bana ne olacaksın esat diye ben de derdim ki tayyare mühendisi olacağım sanırdım ki tayyare mühendisi olunca çok uçacağım halbuki mühendisler aşağıda çizer bu işi şey yapar yani uçan pilot hostes daha çok uçuyor her gün uçuyor günah geliyor yani o zamanki aklım olsa uçabilmek tatlı geldiğinden Desem desem pilot olacağım diyebilirdim ama tayyare mühendisi olacağım derdim. Ne olacak tayyare mühendisi olmak veya olmamak o da önemli olabilir. O da kıymetli bir meslek ama eh, hocalarımız efendim bizi böyle çevirdiler, evirdiler, döndürdüler efendim sorular. Arapça öğrendik elhamdülillah. İlahiyat Fakültesinde profesörlük nasip oldu. E çeşitli e, o, o grup içinde hadis hocası, tefsir hocası, keram hocası, bilmem ne, dergiler, yazılar, kitaplar, tenkitler o toplumda, o ortamda, o şeyde yetiştik. Adam liseden terk tahsili, Arapçası yok. E böyle bir sosyal gruba girip de bu gibi olayları da gözleriyle görmemiş. Hani bazısı ümmi olur ama Peygamber Efendimiz ümmi. Ümmi ama Edde beni Rabbi ve ahsene teybiri. Beni Rabbim yetiştirdi. Terbiyemi, yetişmemi çok güzel yaptı diye söylüyor. Tabi Allah'a her türlü bilgiyi vermiş olabilir. Bir insan etrafındaki toplumundan da eğitim alır. İyi bir toplumun içinde zaten böyle toplum halinde olmanın faydası da o. Yeni ihvan, eski ihvandan adab öğrenir. Tekke adabı görmüş derler bir insana bakarlar. Oturmasına, kalkışma, kalkmasına, hitabına, konuşmasındaki inceliğe, nezakete, zerafete derler ki bu tekke adabı görmüş bir Osmanlı efendisi derler insana. Veyahut bir adama da derler ki adam hiç aile terbiyesi bile almamış derler. Çünkü ailede de insan bir terbiye alıyor, tekkede de bir terbiye alıyor, toplumda da bir terbiye alıyor. Bugünün toplumunda ne terbiye oluyor? Bizim toplum mensuplarına ne öğretiyor şimdi modern Türkiye'nin toplumu? Arkadaş baban bile olsa itimat etmeyeceksin. Önüne geleni kazıklayacaksın. Cebini doldurmaya bakacaksın. Devlet malı deniz, yemeyen domuz, efendim yiyeceksin içeceksin ee, keyfine bakacaksın. Bunları öğretmiyor mu toplum şimdi? Batı bunu öğretmiyor mu? Bunu öğretmiyor mu yani insanlara? Arkadaş kimseye itimad etme. Kendi işini yürütmeye bak. Yemesini yürüten kaptandır. Sen al işini bitir. E ne olacak? Bu kardeşim ne olacak? Bu fakir ne olacak? Ben bunları böyle aldığım zaman yetimin, tüyü, tüyü bitmedik yetimin derler. Zavallı dulun hakkını yemek ne olacak? Yok. Toplum bu eğitime veriyor. Bugünün insanlar, bugünün genci yetiştiği zaman böyle etrafa bakarken komşunun bahçesinden elma kopartıyor oradan 3 tane dut almayı kar sayıyor. Manavın yanından geçerken tezgahından bir tane şensal alıp arkadaşlarını gösteriyor. Bak diyor. Manava göstermeden geliyor musun? diyor. Halk ısırıyor. Ee, diyor ise, i̇şte, aferin be. Sen bunu becerdin. Ben de bir deneyeyim diyor. Toplum ne öğretiyor? Bunları hep gördük. Mahallede görmedik mi? Komşunun bahçesine atlayıp efendim meyvaları yolanları camları kıranları şunu bunu yapanları, haylazlıkları gördük toplum insana bir terbiye veriyor. İyi ya, ya kötü. Elhamdülillah e, bizim Müslümanlar bir araya gelir de bir güzel ahlaklı, temiz, nurani, ruhani bir toplum meydana getirirse falan bu. Kahvenin sigara dumanı mı iyi efendim, yoksa efendim bu güzel nurani hava mı daha iyi? Adam bu hayali görmemiş. Hiç haberi yok. İlimden de haberi yok. Modern ilimden de haberi yok. Keramet yoktur. Niye yoktur babam, paşam, ağam? Hayır olan? Nereden esti kafana bu rüzgar böyle? Şeytan mı zılgıtladı zı fitledi, vesvese verdi? Keramet yoktur. E, Kur'an-ı Kerim'de var ya keramet. Hiç Kur'an-ı Kerim okumadın mı? Olağanüstü kaç tane olay var Kur'an-ı Kerim'de? Allah Celle Celaluhu ayet-i e bildiriyor. Sen kafanı değiştir. Efendim olmaz öyle şey. Ya Kur'an-ı Kerim olur diyor. Fizikçinin lafına mı inanacaksın? Bu Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet-i kerimeye mi inanacaksın? Sonra ben gözümle gördüğüme mi inanacağım? Senin inkarına mı kulak asacağım? Ben gözümle görüyorum. Olayı gözümle görüyorum. Sen görmemişsin, inkar ediyorsun. Evet. Onun için söylüyoruz. Yani bazen kerametleri söylememizin sebebi böyle şeyler vardır. İnkar etmeyin sakın demek için. Bu da çok güzel bir şeydir. Tarif kısadır. Bak kaç tane kelimle. Men üyide bil keramat ve guyibe anha. Evet keramet veriliyor kendisine. Kerametleri var ama onlardan onlarla hiç ilgisi yok. Onları hiç tazel dikkate almıyor. Onları hiç söylemiyor. Onları hiç göstermiyor. Onlardan hiç böbürlenmiyor. Guyibe anha. Yani onlardan uzak. Onlarla hiç ilişkisi yokmuş gibi. İlgisi onlarla kopuk. İşte veli budur. Bir başka tabiri hatırladım ben. Dergide de yazmıştım. Diyordu ki, bir başka şahıs, belki bu kitapta da bir yerinde gelir o şahsın o sözü. Veli kimdir? Veli e, men zaharet aleyhil keramatu. Sözünde, işinde, halinde kerametler görünen kimsedir Veli. Ama bu Men azhara keramatıhi, فَهُوَ مُدَّعِينَ مُدَّعِينَ daha doğrusu yani düşer فَهُوَ مُدَّعِينَ yani keramet kuruşluk yapan palavracıdır ama yapmadığı halde saklamaya çalıştığı halde halinde sözünde işinde olan olağanüstürlükler görünen hakiki belidir diyor. Aynı mana çok güzel ifade edilmiş. İşin aslı budur. Plastası ne sözümüzün? Evliyalık diye bir güzel hal vardır. Evliya dost demek. Allah'ın dostu. Evliyaullah. Veli yullah. Allah'ın dostu. Bir de bir hikaye anlatayım. Olmuş hikaye. E, Veli deyince oradan aklıma geldi. Bunu bana anlatan Asım Köksal Hoca. Hani şu İslam tarihini yazar. Asım Köksal Hoca Diyanette bir bölümde müdür iken bir şehirden bir şahıs geliyor. Oturmuşlar, sandalyeler var. Oturmuşlar, o şehir, şehirden gelen şahıs diyor ki, falanca şahıs için bir isim söylüyor. Ben o ismi biliyorum. Ama şu burada söylemiyorum şimdi. O zat, aman efendim bizim memleketin müftüsüdür, çok fena adamdır, şöyledir, çirkeftir, kötüdür. Çok aleyhinde konuşuyor. Diyanet de bu mücürlerin yanında o şehirden gelen şahıs, o şehrin müftüsünü batırıp çıkartıyor, kötülüyor. Bunlar da diyorlar ki vah vah vah, tüh be, yazıklar olsun. Yani bir şehrin müftüsüne yakışır mı bu söylene haller? Yazık be, din adamları ne hale gelmiş? Vah vah vah, tüh tüh, tüh yazıklar olsun. Hay Allah, bilmem ne filan diyorlar. Onlar da müftünün aleyhine bir kanaat ve tavır takınıyorlar. Şimdi Asım Köksal anlatıyor. Kendisi de bu işi yapanlardan birisi. Gecelin diyor, işte yaslı namazını kıldıktan sonra malum işte çalışılıyor, okunuyor filan. Yapma zamanı gelince abdest alınıyor. Efendim, tesbihi eline alıyor, zikir ediyor filan dervişler. Yani başkası gibi cümt diye yatağa atmıyor kendisini. Abdest alıyor, namaz kılıyor, efendim. Eline tesbih alıyor. Vazifelerini yapıyor, zikrini yapıyor. Şimdi diyor böyle Vazifelerimi yaptım, zikrimi yaptım, abdestli olarak yattım yatağa diye uyudum. Yani güzel bir hal ile uyumuş. Tamam. İyi bir insan. Güzel bir hal ile uyumuş. Rüyamda diyor, Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerini gördüm diyor. Hacı bayram Veli diyoruz ya, yani Evliya Allah'tan olan Hacı Bayram'dır. Hakikaten öyle olduğu anlaşılıyor. Birçok delillerden. Hacı Bayramı veri şöyle kollarını ateş alacakmış gibi sıvamış, mübarek. Yuvarlak bir yüzü var, güneşten yanmış. Eh, ziraat yaparmış. Ankara'nın ovasında o, o güneş esmerletmiş. Tıknazca şöyle ayaklarında kıvırmış, ayaklarında takınyalar var. ateş alacak gibi bir tavır. Ama böyle Asım Köksal'a, keşke onun da ismini söylemeseydim, neyse, isimsiz olsaydı yani. Ama olmuş bir hadise olduğu bilinsin diye söylemiş olduk. Şöyle ona bakmış, biraz kaşlarını çatıp başını sallayıp, bir bağırmış rüyada, o müftü efendi evliya Allah'tır! İsmini söyleyerek, o evliya Allah'tır! Diye bir bağırmış, o rüyada bağırdı ama diyor, o bağırmasından benim kulağımın zarı patlayacak gibi olmuş diyor uyurken ben diyor, uykudan uyandım diyor. Allah Allah, subhanallah, es es estağfurullah. Yani Hacı Bayram azarlıyor şeyi. Asım Kırksal'ı azarlıyor. Sen onun aleyhinde düşündün, konuştun o müftünün ama o evli Allah'tandır diyor. Bayağı da böyle bağırarak söylemiş. Ertesi gün gitmiş hemen, takva ehli insan tabii. Diyanetteki arkadaşlarına hepsi demiş ki, dün hani o müftünün aleyhinde ah vah çok yazıklar olsun dedik ya, tövbe demiş. Ben de rücu ediyorum o sözlerimin hepsinden falan demiş. Hayrola demişler ne oldu? Böyle bir müthiş rüya gördüm demiş. Gece fena halde azarladılar beni demiş. O adam herhalde iyi bir adam. Allah Allah çok aleyhinde konuşuyor ötekisi. Kim bilir filan. Sonunda demişler ki şey yapalım. Araştıralım şu ya Şimdi o adam kötü dedi. Bir de başka yerden, kaynaklardan araştıralım. Başkalarına sormuşlar. Sizin müftü varmış, kötüymüş filan, Yo demiş, başka sordukları, adam demiş melek gibidir, tatlı dillidir, cömerttir, güzel huyludur, gece uyumaz, ışıklarını görürüz, mahallede sabaha kadar odasında ışık yanar, ibadet eder, ilimle meşhur olur, kimseyi incitmez, hayır, hayır hasenat sahibidir, iyi insandır. Birisine sormuş ötekisine sormuşlar. Öyle, tamam. Anlaşılmış. Zaten rüyadan anlaşıldı. Tahkik etmeye rüzgün yok. Hacı Bayram savunduğuna göre öyle bir müftünün iyi bir insan olduğu belli. Tamam. Peki dedim diyor, işte neden Hacı Bayram o müftüyü müdafaa etti acaba diye o takıldı bu sefer zihnime diyor. Anladım. Efendim, tamam. O müftü iyi insanmış anladık da niye Hacı Bayram beni azarladı o müfti için? Onu da sonradan anladık diyor. Meğer müftü efendi bayramiye tarikatındanmış da Pir efendi asırlarca sonra gelen dervişine laf söylettiriyor. Bak hem Hacı Bayram'ın kerameti görülüyor burada bak. Vefat etmiş. Asırlarca sonra kendi müridinin birisinin aleyhinde kötü bir kanaat besleyen bir insanın rüyasına giriyor haşlıyor onu. Seni seni seni diye haşlıyor. O da hacı bayramın kerameti tabii bir taraftan, bir taraftan da o derideki adamın efendim müftü müftünün tabii evliya olduğunun bir şeyi bu. İşte böyledir o selam kardeşlerim yani evliya Allah Allah'ın dostları sevgili kulları böyle. Bu dediğimiz anlattığımız şeyler vardır ve böyledir ve bunların bunların ben size böyle damgalı taşteklü imzalı ...şeylerini getirebilirim... ...hani münkir insanlar var ya... ...kerametleri inkar ediyor... ...evliyayı inkar ediyor... ...kürsülerden inkar ediyor şimdi... ...hani falanca gazetenin... ...ilerici gazetenin filanca dinsiz adamın... ...inkar etmesi ayrı... ...tamam onu tabii karşıyoruz. ...adam namazsız, niyazsız, oruçsuz... ...bıyıksız, sakalsız... ...efendim nursuz, arsız, güçsüz ...tamam inkar edecek bir şey değil... ...ona bir şey demiyoruz... ...ama kürsülerden inkar ediliyor tarıklı cübbelilerden inkar edenler oluyor. Onun için böyle imzalı, şeyli, efendim şey yaparım, tasdikli böyle gören insanların böyle imzasıyla gösterebilirim. Evliyanın kerameti haktır. Ehli sünnet akilesi de böyledir. Kur'an-ı Kerim'de de keramet vardır. Hadis-i Şerif'te de vardır. Biliyorsunuz Hazreti Ömer, Mihrat'ta, Minber'de hutbe okurken Yağ Sariye diye İran'daki komutanına emir şey yapmış ve duyurmuştur. Keramet işte öyle sahabede de vardır. Efendim, eski ümmetlerde de vardır. Şimdi de vardır. Şimdi de vardır. Her zaman olur. Allah'ın sevgili kulu olduğu yerde keramet olur. Allah'ın sevgili kulları evliyası kimlerdir? Kerametler de böyle tasdiklenen, desteklenen ama onları hiç hatırında bile tutmayan, onlara aldırmayan Onları kullanmayan, onları satmayan bir insan. İstismar etmiyor yani. Allah'ın kendisine verdiği makamı istismar etmiyor Muhterem kardeş. Onlar ne diyorlar biliyor musunuz? Duymadıysanız hayret edeceksiniz. Hanımlar beni affetsin. Keramete ne derlermiş büyüklerimiz? Hayız-ı Yani kadın hayız görüyor, adet görüyor biliyoruz da erkeğin hayızı. Yani ne demek? Kadın utanır da şeyi saklar. O halini söylemez. Utanır, saklar. Yani evliya olmaz da kerametini öyle saklar. Utanır. Yani millet de benim bir iyi bir şey sanacak. Estağfurullah. Kim bilir nasıl oldu bu? Ben bir naçiz kulumu. Hiçbir kıymetim yok. Kadim yok. Allah'ın güneşler yüzü kavga kuluyum der. Ödü patlar. Şey yapar. Saklamaya çalışır. Kadının aybaşı halini saklamaya çalıştığı gibi, kimseye duyurmadığı gibi gel namaz kıl diyorsun pek mut yani kılamayacak durumda ama söyleyemiyor utanıyor ha, evliya da kerametini saklar ama saklar da göstermek istemez de Allah da kerameti verir de verir öyle de çıkar da çıkar bazen ortaya o da olur e, hocam bütün evliya Allah'ın hepsinin kerameti olur mu? Hayır kerametsiz evliya da olur yani Allah'ın evliyasıdır ama kerametini kimse bilmez evliya aldığını kendisi bilmeyen evliyalar da vardır Hızır Aleyhisselam'ın bilmediği evliya da vardır diyor. İmam Kuşehir'i şeyde efendim Risale-i e isimli o meşhur eserinde öyle diyor. O da güzel bir eserdir. Keşke bunu bitirdikten sonra bir de onu biz okusak. Onu okumaya başlamadık. Neden? Çünkü onun 3-4 tercümesi var da tercüme edilmiş olan şeyi okumak şey yapmak sizin için mümkündür. Gerçi tercümelerde şeyler var. Düzeltilmesi gereken yerler var. Bu oyuncak değil. Başka bir iş yani bu. Onun için belki o da bir ileride okunsa iyi olur. O kanaat değil. okunabilir. Ama bu hiç tercüme edilmemiş olduğu için biz bu kaynak eseri herkes istifade etsin diye böyle damla damla damla damla fırsat buldukça şey yapmaya çalışıyoruz. Gelelim ikinci sözüne. Tabii şöyle namazın bitmesine namazın şeyine yarım saat sabah filan bitirelim bu şeyi. Fazla şey yapmayalım. E, uzatmayalım. Gelelim ikinci sözüne. Bakın büyüklerin sözleri nasıl? Yani buradan şunu anlıyoruz ki bu evliya Allah, bu mübarek insanlar çok edepli insanlar. Hiç böbürlenmeyi, kibirlenmeyi sevmiyorlar. Gösterişi sevmiyorlar, belli etmiyorlar. Onun için Bizim büyüklerimiz bunu bildiğinden ne demişlerdir? Bunu bildiklerinden bizim büyüklerimiz demişlerdir ki her geceni kadir bil, her gördüğünü hızır bil. Belli olmaz. İlenci gibi görürsün, aldırmazsın, önem vermezsin ama bakarsın evliyadır, hızır aleyhisselamdır belki. Onun için dikkatli olacaksın. Allah'ın kullarını hor, hakir görmeyeceksin, tebeden bakmayacaksın. Bilemezsin ki Allah belki onu senden daha çok sever. Seni sevmez de, senin kötü düşüncelerini, kibirini, gururunu sevmez de tabii Allah'ın sevdiği kulu, Allah hepimizi sevmediği kul olmaktan bizleri korusun ve bizde ne, ne gibi sevmediği sıfat, ahlak, huy, hal varsa efendim onlardan bizi kurtarsın. Kimisinin şeyi var, kötü var kimisi şöyle, kimisi böyle. E, herkesin kendine göre çeşitli kusurları olabiliyor. Bizim de vardır. Tepeden tırnağa ser, ta, be, pa derler. Baştan ayağa kusuruz biz. Her dem hatadır karımız diyor. İngilizce söylüyor. Her dem hatadır kârımız. Bu şey de, Aziz Mahmut Hidayet Efendimiz Hazretleri de çok büyük zarfı muhterendir. Her dem hatadır kârımız. Kâr iş demek ama, her dem hatadır işimiz. Yani ben de an demek. Her an işimiz hata, hatalı işler çok yapıyoruz manasında Tabi bir de çeşitli edebi sanatlar da var işin içinde. Kâr bir de ticaretten elde edilen şeye derler. Yani biz Göya bu dünyaya gelmişiz, dünya sevap kazanacağız. Efendim her edilikim Allah ticaretin günçikimin azabine gelim, edeceğiz dünya. Her zaman hata dedim karımız Yani negatif. Neg negatif ya ne demek? zarar demek şeyler bilir bunu. Efendim, e, i̇fisatçılar bilir. Bu i̇şte herhalde negatifler demek. Evet. İkinci söze geliyoruz. Bakın bir tane söz ama çok önemli. Yani çok önemli olduğu için muhterem kardeşlerim uzun boylu anlattım. Laf diye anlatmadım fıkraları. Caminin kürsüsünde fıkra anlatmak doğru değildir. Efendim e, o, hikaye anlatmak doğru değildir. Dini gerçekleri konuşmak lazım. Ayet konuşmak lazım. Hadis konuşmak lazım. Dini gerçekleri konuşmak lazım. Oyuncak değildir. Evet. Ama bu cemaatin içinde bile belki vardır. Cemaatin dışında tonlarla, yığınla hem Müslümanım diyor hem de İslami bir takım gerçekleri bilmiyor ve de inkar ediyor. Çok. inkar olduğu için işin içinde. inkar da onu felakete götüreceğinden. Bir de Peygamber Efendimiz'in hadis-i de var. Benim evliyamdan birisini ezalandıran, üzen kimse benimle harp ilan etmiş olur diyor Allahu Teala Hazretleri. Yani sen Allah'ın evliyasına sataşırsan Allah senin başına bir bela verir, iflah olmazsın. Başın beladan kurtulmaz, cezadan kurtulmaz, taştan taşa tabi biz onu da istemiyoruz. Yani gerçekler bilinsin istiyoruz. İkinci sözü Kale, ve kale Ebu Hafs aynı raviler demişler ki Ebu Hafs şöyle buyurdu: Ma haletin aliyetin illa min milazmeti aslın sahi. Ne güzel Ata Akşözü bunlar. Bu varis Bunlar böyle matematik formülü gibi. ne demiş? ma zaharet haletün, aliyetün. Halet, bir çeşit hal demek. Hal ama halet niye, niye geliyor? İşte bir çeşit hal. ma zaharet haletün, aliyetün. Aliye ayın ile ne demek? Yüksek demek. Eğer bir kişide yüksek bir çeşit hal zuhura gelmişse yani adam Müslüman, derviş, kendisinde bir Yüksek bir olağanüstü üstü hal meydana gelmiş. Bir şey olmuş. İse bu nedendir? İlla min mülazmeti aslin sahih. Aslında Arapçada kök demek. Sağlam bir kök, köke yapışmış olmaktandır o Ali hal. Yani çürük bir kaynaktan böyle bir şey olmaz. Sağlam bir şeye yapışmış da ondan o yüksek hale ermiş demek. Diyelim ki mesela dedim, ben Şöyle misal düşünelim. Rüya görüyor. Ertesi çıkıyor. Allah Allah. Aynen ben bunu gördüm hocam. Rüyamda. Dün gece şöyle oldu. Şimdi böyle oldu. Aynen görmüştüm daha önce. Tamam. Bir olağanüstü güzel bir hal var. Yani herkesin rüyası böyle tutmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce uzun zaman Rüyaları böyle gecene gördüyse ertesi gün aynen harak-ı subh gibi efendim, aynen zahir olur. Aynen çıkarmış. Neden? Pırıl pırıl nuraniyeti var gönlünün. Onun gönlü bizim gönlümüz gibi değil. Manevi gerçekleri alacak bir gönül. Kavrayacak bir gönül. Bizim de tarafımızda o dalgalar dolaşıyordur ama biz o dalgaları algılayamıyoruz. Radyo alıyor da biz alamıyoruz o sesleri. Hayvan duyuyor. Kedi kuş duyuyor. Efendim, Zerzele başlamamış da Zerzele olacak. Hayvan huysuzlanıyor. kişlemeye başlıyor. Zincirini kopartıyor. Közlerini kopartıyor. Dizginini kopartıyor. Ahırdan kaçıyor. Veya kedi kapıyı tırmalıyor. Cama, cama sıçrıyor. Acı acı miyavlıyor. Veya kuş kafesinin içinde. Ne oluyorsun kafesinin içinde bir oraya bir oraya uçarken. Ne anladın bir Küç küçük küçük kuşcağız. Ama... Bir şey seziliyor, insan onu sezmiyor. Ondan sonra gümbür gümbür, gümbür, gümbür güzelce de geliyor. 5 dakika sonra, 10 dakika sonra, 20 dakika sonra. Mesela. Demek ki kabiliyetler, bazı hayvanların kabiliyetleri bazı insanlardan daha iyi. Hayvan ama bazı kabiliyeti daha iyi. Kimisinin görüşü iyi. Baykuş geceleyin görüyor. Sen geceleyin, ben de, ben de, sen de. Ben zaten gündüz de göz göremiyorum. Yani 40 santimetreyi. Efendim e, Baykuş geceliğini karanlıkta görüyor Delikten çıkmış fariyi hop Yakalıyor Onun gece görme kabiliyeti yüksek Efendim Kaplan veya bilmem ne Çok uzaktan sesi alıyor Kokuyu alıyor İnsanın yaklaştığını Kokusundan alıp toz oluyor kayboluyor e, Kabiliyet bazı kabiliyetleri Farklı oluyor e, Peygamber Efendimizin her rüyası çıkarmış Şimdi bu şahsında rüyası çıkıyor güzel bir halet. iyi bir halet. Neden oldu acaba bu? Gece yatarken abdestli yatmıştır da ondandır. Tesbihini güzel feyizli çekmiştir de ondandır. Yani sağlam bir köke yapışmıştır. Sağlam bir kökten iyi bir sonuç olur. Şürük işten sağlam şey çıkmaz. Şehzadenin bir şiiri var. Şem şemşir ve niybzi ahini ver tüm künet Kötü, kötü demirden, iyi kılıcı nasıl yapsın sanatkar? Mümkün mü? Demir kötü. Bu kötü demirden, kü kükürtlü, piritli, efendim, uygun olmayan demirden güzel kılıcı nasıl yapsın bir kişi? Demir kötü. Şemşir-i niyik, güzel kılıcı. Ziyaheni bet, kötü demirden, Çünkü net sesi Nasıl yapabilir bir insan? Maya iyi olacak yapılan, tutulan yol iyi olacak, yapılan işin aslı sünnete uygun olacak, Kur'an-ı Kerim'e uygun olacak, evliyanın yoluna, adetine efendim Allah'ın sevdiği ahlaka uygun olacak ki bu taraftan bir güzel halet zuhure gelsin. Buradan neyi alıyoruz muhterem kardeşlerim? Tasavvuf tasavvufun temeli, aslı kaynağı gerçek tasavvufu. Niye ben bu kitabı okutuyorum burada? Tasavvuftan bahseden binlerce insan var. Gerçek tasavvufu bilelim. Gerçek tasavvufu, gerçek bu tasavvuflardan dinleyelim diye. Yani adamlar sorsalar, herkes kendisine dünyanın kutbu benim diyor. Kutbul aktar, gavsul azam efendim bilmem ne diyor herkes kendisine. Görelim bakalım. İşin aslı neymiş bilinsin diye kitaba uygun olacak. Yani kitabullah Kur'an-ı Kerim'e uygun olursa iyi bir sonuç çıkar. Efendimizin sünneti seniyesine uyarsa iyi bir noktaya ulaşır. Uyumazsa ne olur? Onun da misalini vereyim. İsim zikretmediğim için gıybet olmaz. Bizim camiye de gelen giden bir insan vardı. Tahsirsiz bir insan. Evet. tahsilsizlerin içinde de hürmet ettiğimiz, sevdiğimiz, elini değil ayağını öpeceğimiz mübarek insanlar olabilir. İlgisi yok. Dini tavsiye ediyor Sonradan bir yerden ben görmedim. Ben görmedim hiç. Bir yerden esmiş adamın kafasına şehri taslamaya başlamış. Ama ilmi yok, irfanı yok, yetişmesi yok, selayeti yok, icazeti yok, mühürü yok, belgesi yok, manevi tasdiki yok bu işin. Şehri yapmak kalkmış. Millet de Şap şekeri ayırt edemiyor. Uzaktan ikisi birbirine benziyor. Birisi şap, acı. Ötekisi şeker tatlı, ayırt edemiyor. Camla elması fark edemiyor. İyi ile kötüyü ayırt edemiyor. Yani ekşiyi, turşuyu bir şey sanabiliyor. Şimdi bu adamı görmeye başlamışlar bizim o civarlarda. Bir kolunda bir kadın, bir kolunda bir kadın. Edalar, tavırlar, göbeğe kadar sakallar, bilmem neler, beyaz efendim, giyimler filan. Kusura bakmayın ben de bugün beyaz giydim. İnce olsun diye geçen hafta sucuk gibi terledim diye. Evde ince bu varmış bunu giydim. Aslında bana en yakışanı en karasıdır. Çünkü yüzü karaya yüzü kara gibi efendim kara cübbe yakışır. Başlamış kolunda kadınlarla gezmeye. Ne anladınız? Adamın sakat olduğunu anladım ben. Şif. Peygamber Efendimiz kadınlarla kol kola gezmiş mi? gezmez Tamam. Bu adamın işi yamuk. Şıp ya anlaşılıyor. Kadınlarla geçiyor. Tamam. Gitti. Tabi herkes anlamış. Alem aptal mı? Herkes aptal mı? Bazısı yutsa bile, kansa bile bir kısımda biliyor işin özünü. Kur'an'a uygun olması lazım. Hadise uygun olması lazım. Peygamberimiz zişanımız sahabesi olan kadınlarla beyat ederken elini tutmamış ki tokalaşmamış ki böyle kola girmek şey yapmak yok ki. Neden çıktı bu? Efendim, tabii kim bilir neler söylüyor. Bazı, bazıları şiir söylemesini bilir. Bazıları edalı, laflar söylemesini bilir. Bazıları lastikli, rumuzlu şeyler söyler. Vay de, aman Allah'ım, eyvay canım herkes böyle dinler. Sonra kimisi de tatlı konuları seçer. Aşkullah, muhabbetullah, Allah! Kadınlar bayılır, ölürler. Erkekler sevilirler. Aşkullah dedi, muhabbetullah dedi, müsamaha dedi, hoşgörü dedi. Tamam, hoşgörü deyince, diyor ki tamam ben içki içiyorum, bu hoca benim içkimi hoş görecek iyi hoca. O hoca kötü hoca, sana kusurunu söylemeyen arkadaş, iyi arkadaş değil. İçki içiyorsan içkin, kötü diyecek, günah işliyorsan günah yasak diyecek, müsamahı açar, ha iyi. Gevşek ya, Videolarını, civataları contaları kaçırıyor bu adam, kıymet yok, onu ayırt edemiyor. Ne olmuş sonra? İşin sonunda. işi ilerletmiş. Vesaire vesaire filan de sonra ne olmuş? Sonra. Sonuna bak. Sonra ne olmuş? Adam giymiş grand tuvalet kıyafetlerini. Kravatı boynuna takmış. Föter'ü başına geçirmiş. Nereden eleş etti onlara? Kravata, efendim redingota, fraka bilmem ne bileyim böyle Kıyafete, demek ki içinde ona karşı bir şey varmış, meyil varmış. Öyle, öyle giyinmiş, Allah muhterem kardeşlerim kullarına ibret ediyor bazıları. i̇bret âlem olsun diye derler ya, ibret ediyor. Çıkmış sandalyenin üstüne, boynuna ipi geçirmiş, o kıyafetle efendim sandalyeye bir tekme vurup ahirete intihar ederek gitmiş. Nereye gitti? Kravatla, fötörle, grand tuvaletle nereye gitti? Süslendi. Cehenneme. Nereden biliyorsun? E, i̇ntihar eden cehenneme gider diyor Peygamber Efendimiz. Oradan biliyorsun. İntihar etmek yok. Neden? Canı sen almadın ki sen, e, intihar ediyorsun. Canı sen çarşıdan pazardan kendin mi aldın? Allah mı Allah alır. Veren Allah, alan Allah. Senin canını alma, verme, intihara hakkın yok. Can sana emanet, sen onun bekçisisin. Onu ona emanete hiyanet edeni. İslam canı korumayı hedef alıyor. İslam nesli korumayı hedef alıyor. İslam malı korumayı hedef alıyor. İslam büyük bir din. İslam'ı sen incele bakalım başka sosyal e, sosyal düzenlerle. Başka dinlerle bir mukayese et bakalım, gör bakalım. İslam yüce din. İntihar etmek haram İslam'da. İntihar etmek yok. İntihar edemez. Çok izdirat çekiyorum. Sabret sevabın haksız. Allah kurtarsın tabi. İzdirat da çekme. Allah acını din desin ama intihar edemez. İntihar yok. Birisi çarpışıyordu savaşta. falan deviriyordu önüne geleni. Kahraman. Dediler ki efendim bir mücahid bir mücahid bir şahıs var. er meydanında koçlar gibi efendim dönüyor. Önüne geleni deviriyor. Şöyle kahraman böyle kahraman efendim mücahit herhalde cennetlik olur. Peygamber Efendimiz buyurdu ki o cehennemliktir. O cehennemliktir buyurdu Peygamber Efendimiz. Dondu kaldı sahabe-i kiram. Ya Resulallah, Müslümanların safında kafirlerle çarpışıyor. aslanlar gibi çarpışıyor. O cehennemliktir buyurdu efendim. Neden? Şu anda çarpışıyor ama akıbet önemli muhterem kardeşlerim. Akıbet en son nefes önemli. Sahabe-i Kiram dondular, kaldılar. Bakın bu vaazda ne güzel konular geldi. Sahabe-i Kiram dondular, kaldılar. Şaşırdılar. Resulü daha inkar edemezler. Ama anlayamadılar. Yani koçlar gibi, aslanlar gibi çarpışan bir kahraman, asker düşmanla çarpışıyor. Niye cehennemlik olabilir? Anlayamadılar. O gibi dedi Peygamber Efendimiz. Biraz sonra haber geldi. Dediler ki: "Ya Resulallah, demin sana bahsettiğimiz o kahraman asker yaralanmıştı. Yarası çok acıyordu. Yarasının acısına dayanamamış, kılıcının kabzasını yere dayamış, sivri tarafını karnına getirmiş, kılıcın üstüne abanmak suretiyle kendi canına kıymış." Ne oldu? İntihar etti. Yaralı, yaranın acısına dayanamadı, intihar etti. Ne oldu? cehennemlik oldu. Ne demişti Peygamber Efendimiz iki saat önce o adam cehennemliktir demişti. İşte Resulullah böyle söyler. İşte Evliyaullah böyle şey yapar. Tabi Evliyaların en yükseği Allah Onun için buradan tabi bize de gene bir pay çıkıyor muhterem kardeşlerim, sevgili kardeşlerim. Hepimiz Allah'ın aciz, laçiz, biçare, yoksul, sefil, miskin kullarıyız. İşin sonu önemli muhterem kardeş. Senin şu anda olduğun nokta önemli değil. Şu anda camidesin, namazdasın elhamdülillah. Ama sonun ne olacak? Son ne olacak? Son ne olacak? Son nefes ne olacak? Ölüm kolay bir şey değil ki. Sen şimdi sıhhatliyken ölümün zorluğunu anlayamazsın. Ben nice hastaları biliyorum. Al ya Rabbi canımı diye yalvardığı halde yıllarca yaşayan hastaları biliyorum. Al artık Rabbi canımı. Olmaz. İstiyor, istiyor da insanın canı da çıkmıyor. Kim ister sırfın eline düşüp de işkence görmeyin. Öleyim, kurtulayım der. Vurulup tertemiz anından uzanmış, yatıyor bir hilal uğru uğruna ya Rabbim. Ne güneşler basıyor. Tamam, kolay bir ölüm bu. Tak, bir koşun İnna lillahi ve inna ileyhi raciun, cennet. Kolay. Bu kolay ama acaba herkesin ölümü böyle mi oluyor? Hayır. Nelerce yatalak oluyor, çok ızdırap çekiyor, diyor, efendim kötü durumlara düşüyor, şöyle oluyor, böyle oluyor, böyle oluyor. Allah bizi, Allah bize acısın. Bizi kötü durumlara düşürmesin. Bizi sevdiği hallere sahip eylesin. Bizi sevmediği, cezalandıracağı işleri yapmaya bulaştırmasın. Huzuruna, sevdiği kul olarak varmayı nasip etsin. Hüsnü hatimeler ile ahirete görüşmeyi nasip etsin va kardeşlerim evet bu kadarla saat Efendim Dolayısıyla bu kadarla bu hafta yetiniyorum önümüzdeki hafta inşallah yeni dersiniz olacak burada olacağımı sağ olursam efendim biliyorum İnşallah. Ee, dersin devamını yaparız. Bundan sonraki paragraf uzun bir paragraf. Başlarsak bitiremeyeceğimiz için burada kesiyorum. Şu kağıtların içinden önemli olanlarını şöyle bir gözden geçireyim. Ondan sonra ders tarifi istediler. Ders tarifini yapalım. Eğer sanmak isteyenler var tamam. Evet, falanca ilçeden efendim falanca şahıs ders almak istiyor. Tamam. Tarif ettiğimiz zaman e, o dersi nakledersiniz. Efendim e, müjdelersiniz. Aynen onu yapsınlar. Evet, birisi ben ders almak istiyorum diyor. Tamam, tarif edeceğiz. falan canım gelemiyor, ders almak istiyor, tamam. cette bebe istiğfar ederim estağfirullah estağfirullah estağfirullah estağfirullah, estağfirullah estağfirullah estağfirullah estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah El azim el kerime La ilah illa hu El hayyel kayyum Ve tövbi dey Allahümme ente rabbi La ilahe illa ente halakteni Ve ene abdike Ve ana ala ahdika Ve va'dike Mesetatü Elbette <murleyic> beykan Ebu Uleker bin ve Ebu Ubiden bil Bu peygamber efendimizin tevbe istiğfar duasıdır. Seyyidül istifadır adı. Bunu okuyarak tevbe ettik. Allah tevbelerimizi kabul etsin. Günahlarımızı aff eylesin. Bundan sonraki ömrümüzde de günahlara, haramlara ulaşmadan yaşamayı nasip eylesin. Devamlı abdestli gezin muhterem kardeşlerim. Üzerinizdeki kulu haklarını ödeyin. Üzerinizde kul hakkı, boynunuzda kul hakkı kalmasın. Kazaya kalmış namazlarınızı ödeyin. Kazaya kalmış oruçlarınızı tutun. Devamlı abdestli gezin. Bunlar Peygamber Efendimizin adeti, seniyesidir. Bu tarzda hareket edin. Her gün zikir vazifelerinizi yapın. Gününüzün hangi saati müsaitse ta, sakin, temiz, tenha bir yerde, kıbleye doğru oturup evvela 25 defa esta, estağfurullah razım diyerek, istiğfar ederek başlayın. Sonra bir fatiha, üç ihlas-i şerif okuyup bunların sevabını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hediye edin. Fillerimizin, evliya Allah büyüklerimizin ruhlarına hediye edin. O mübareklerin manevi yardımlarını, himmet ve teveccühlerini talep ve niyaz edeyim. Sonra gözünüz kapalı rabıtayı mevz yapın. Rabıtayı mevz yapmak demek, ölümü ve ölümden sonraki halleri usulünce düşünmek demektir. Bu usulünce düşünmek nasıl olduğunu efendim, gerçi biz bazı şeylerde yazdık. Uzun böyle anlatabil anlatamayacağım. Nasıl öleceğinizi, nasıl yıkanacağınızı, nasıl namazınızın kılınacağını nasıl kabre konulacağınızı, kabirde nasıl meleklerin gelip size sorgu sual edeceğini, bunları böyle güzelce düşünüp, ahireti düşünüp, kıyameti düşünüp, mahşer yerini düşünüp, mahkemeyi kübra'yı, amellerin tartılmasını düşünüp, ehli cennetin sevinerek cennete nasıl gittiklerini, ehli cehennemin cehennemlik olduğunu anlayınca nasıl perişan olduğunu, titrediğini, pişman olduğunu, feryadı fidan ettiğini bunları göz önünde getireceksiniz hayalinizi canlandıracaksınız nefsinizle diyeceksiniz ki ey nefsim aklını başına topla ahirette öldükten sonra cehennemlikler arasına ayrılırsan orada ne kadar pişman olsan yapılacak çaren yok onun için bu dünyadayken cehenneme düşmemeye cehennemden kurtulmaya çalış binahlardan haramlardan kendini çek cenneti kazanmak için neler yapmak gerektiğini araştır öğren allah Teala Hazretlerinin yolunda yürü hayatının kıymetini bil bir saniyesini bile boşa geçirme deyip nefsinize nasihat edeceksiniz. Her gün zikre oturunca öyle bir düşünüp bu nasihati nefsinize yapacaksınız ki nefis öleceğini bilsin aklını başına toplasın sizi günahlara haramlara sürüklemesin. Bu bir. İkincisi Rabıtayı Müşrit yapacaksınız. Bizimle hocalarımızı böyle karşınıza göz önüne getirin. Gönlümüzü, gönlümüze bağlayıp verecek olan feyzi ilahiye muntazır olun. Zikri böyle yaptığınız, rabıtayla yaptığınız zaman feziniz çok olur. Her ilerlemeniz mümkün olur. Daha güzel hallere alışmanız yükselmeniz mümkün olur. Rabıtayı mürşidi güzelce yapın. Üçüncüsü, rabıtayı huzur yapacaksınız. Başınızı kalbinize eğip, kalpte, gönül aleminde Allah'ın huzurunda olduğunuzu düşüneceksiniz. Diyeceksiniz ki Ya Rabbi, yerin göğün sahibi sensin. Ben senin kulunum sen beni görüyorsun, her halimi biliyorsun, bana yardım eyle, tezfikini refik eyle, hem de senin sevdiğin kullardan olayım, hem de seni zikreden, sana şükreden kullarının arasında kabul eyle ya Rabbi diye dua edeceksiniz. Bu da Rabıtayı Huzur veya Rabıtayı Kas diye adlandırılıyor. Allah'ın huzurunda olduğunuzun idrakine ermek. Sonra elimizde tesbihi alıp zikre başlayacaksınız. Evvela yüz defa estağfurullah çekin hadis-i şeriflerde var. Sonra yüz defa la ilahe illallah çekin, hadis-i şeriflerde var. Sonra bin defa Allah Allah diyeyim, her yüz defasında ilahi, ente maksudi ve rıbake matkubu diyerek. Sonra yüz defa salavat-ı şerife getirin. Yüz defa da gulüvallahu ahad'ı okuyun. Kadınlar bu zikirleri her zaman yaparlar. Sadece adet gördükleri günlerde kadınlar Kur'an okuyamaz, namaz kılamaz, camiye gelemez ya, onun için Fatiha'ları, ihlasları okuyamıyorlar. Öteki tesbihleri çekebilirler. Bunlar bittikten sonra el açıp dua eder. Allah'tan kendinize ve yakınlarınıza dünya ve ahiretin hayırlarını dua edip istersiniz. Biz de duadan hocanız olarak unutmayın. Şimdi ben size zikir telkin edeyim, ben dinleyin. La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Buyurun beraberce siz de söyleyin. Allah şahit olsun. Allah. Allah. Allah. Şimdi ağzınızı yumun, gözünüzü kapayın. İçinizden Allah mübarek etsin. İşte böyle sessizce kalbinizden kimsenin duyamayacağı anlayamayacağı şekilde Allah demek veyahut diğer zikirleri yapmak zikri kalbi derler buna. Bunu da tavsiye ediyorum. Gündüzde, gecede her imkan bulduğunuz zaman kalbinizi böyle zikirle meşgul edin, çalıştırın. Yolda, işte, ge gecede, gündüzde otururken, gezerken her zaman kalbiniz Allah Allah desin. Sevabınız çok olsun. Bizim yolumuz Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymak yoludur. Bidatlardan sakının, hadis kitaplarını okuyun, Efendimiz'in yolunca yürüyün, namazları evvel vaktinde kılın. Sabah ve yasın namazlarını erkekler kırıtılmaya gelip kılmaya çok dikkat etsinler. Farz namazlardan ayrı sabah namazından sonra işrak vaktine kadar oturup işrak namazı kılmak. Sabahla öğlen arasında dört dekat duha namazı kılmak. Akşam namazının arkasından evvabin namazı kılmak, iki veya dört veya altı reket. Gece yatarken taze abdest alıp, dört reket namaz kılıp abdestli yatmak. Peşincisi de geceliğin teheccüd namazına kalkmak suretiyle işrak, duha, evvabin gece namazı ve teheccüd namazı olmak üzere namazları kılın. Pazartesi, perşembe günleri sıhhatiniz müsaitse oruçlar tutarsınız. Efendimizin tavsiye ettiği diğer sünnet olan oruçları da tutarsınız. Paranız varsa hayır hasenat yaparsınız, ilim öğrenin, Kur'an öğrenin, Allah'ın dinine yardımcı olmaya gayret edin, İslam için gayret ve zahmet çekin, malınızla, canınızla uğraş verin, cihat edin ki sevabınız çok olsun. Cenneti kazanmaya çalışın. Cehenneme düşmemek için de takva ehli olun. Haramlardan, günahlardan iyi korunun, şüphelilerin yanına bile yanaşmayın, nefse ve şeytana uymayın. Üçüncü tavsiyemde tasavvufın adabı vardır. Tekkenin erkanı, ahlakı, adabı vardır. O adaba, ahlaka sahip olma çalışın. Bu okuduğumuz kitaplardan ibret alın. Hadis-i şeriflerden, ayet-i kerimelerden çıkmıştır bunlar. Tasavvufi ahlaka sahip olun. Kötü huyları atın. içinizden iyi huyları alın. Allah güzel hüylü kulları çok büyük mükafatlarla taltif eder, cennetiyle, cemaliyle müşerref eyler. Sizi de o derecelere elde etsin. Her gününüz bir fatiha, üç kulü vallahu yapayım. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine yubayye'uneke innema yubayye'une Allah yedullahi fevka eydihim fe men nekesefe innema yenküsü ala nefsih ve men evtâ bima ahede aleyhullâhe fese yü'tihi ecran azîmâ sadakallahu rabbunel âlâh. Bu bir ahittir. Ahit çok önemlidir. Ahdinize sadık olun. Bu tasavvufi vazifeleri ihmal etmeyin vazifelerinizi muntazaman yapın, nefse şeytana uymamaya dikkat edin, dünyaya kapılıp ahireti ihmal etmeyin istikametten ayrılmayın şeriatın ahkamını öğrenin uygulayın, tarikatın adabına aşina olun, riayet eyleyin allah Teala Hazretleri sizi sevdiği kul eylesin, aşkullahı muhabbetullahı gönlünüze yerleştirsin marifetullahı erdirsin emrünüze hayırlı geçirsin. Hatime ile huzuruna gelmeyi, cennet ile cemaliyle müşeref olmayı cümlenize nasip eylesin. Kardeşlerimizin okumuş olduğu efendim dört dört adet hatmi Kur'an-ı Kerim, iki adet kelime-i tevhid hatmi efendim 1 adet selatı ı tefriciye hatmi, 3 adet 500 e, Yasin 8 adet selatı ı tefriciye hatmi okumuş kardeşlerimiz çeşitli sebeplerle. Bazı kardeşlerinin sıhhat ve afiyet kazanması için ve bilhassa üniversiteye girecek kardeşlerin iyi derecelerle, iyi yerlere girip iyi hizmetler yapmaları için bu ibadetleri yapmışlar. Allahu Teala Hazretleri bu hatimlerimizi bu hatimleri bu salat-ı bu kelime-i tevhidleri, bu süver-i Kur'aniyeyi lütfuyla keremiyle kabul eylesin. Şu ibadetleri keraatleri rahmetine ermeye, rızasına vasıl olmaya, muratların hasıl olmasına vesile eylesin. Muratlarımızı ihsan eylesin, gönüllerimizin dileklerini, taleplerini bizlere bahşeylesin, bizi iki cihanda üzü ve bahtiyar eylesin. Okuduklarımızı da büyük ecirlerle, sevaplarla mükafatlandırsın. Ya Rabbi asıl olan hücudu mesubatı bizler evvela ve hazseten Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine hediye eyledik, vasıl eyle. Peygamber Efendimiz bizi bizlerden hoşnut ve razı eylesin Peygamber Efendimiz'in, mübarek alinin, ezvacının, evladının, zürriyeti tayyibesinin, hulafasının, ve bir evliya Allah büyüklerimizin, Sadat-u Meşahit-i ruhlarına, Ebu Bekir Sıdık-ı Ali Murtazadan, Peygamber Efendimiz'den hocamıza kadar, güzeran eylemiş olan Sadat'ımıza, ahirete göçmüş olan annelerimizin, babalarımızın, Müslüman Eczad-ı Ceddiat-ı kardeşlerimizin, dostlarımızın, evlatlarımızın ruhlarına. Bu belde